Merhaba. Son 19 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığı Güney Amerika ülkesi Paraguay'da onlarca timsah öldü. Paraguay'ın Chaco bölgesinde son 19 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Arjantin ve Bolivya sınırlarının birleştiği noktada bulunan bölgeye Pilkomayo nehrinin suları, dere yatakları çamur ile dolduğu için ulaşılamıyor. Bölgede yaşayan onlarca timsah Kuraklık nedeniyle öldü. Yüzlercesi ise can çekişiyor. Yerel yöneticiler binlerce timsahın bölgeyi terk ederek su bulmaya çıktığını, bu durumun bölgede halkın güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. Sosyal Hizmetler Bakanı Ramon Jimenez Gaona hayvanları kurtarmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Birçok çevre gönüllüsü de çalışmalara yardım etmek için bölgeye gitti. Ekoloji aktivistleri Paraguay hükümetini şiddetli yağışlar sonucu Pilcomayo nehrini dolduran tortulları zamanında temizlememekle suçluyor. Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in ise bu iddialara karşı Chaco'da ciddi bir durumla karşı karşıyayız fakat medya her zaman olan bir doğa olayını abartıyor yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki kırsal alanda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangının Kaliforniya'nın güneyi Los Angeles'ın doğusundaki bölgeyi etkisi altına alması üzerine 82 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. BBC'nin Kaliforniya muhabiri James Cook'un haberine göre zorunlu tahliye kararı çıksa da bazı sakinlerin bölgeyi terk etmediklerini ve başka yangın ihtimaline karşı evlerine göz kulak olduklarını söylüyor. Çok sayıda evin alevler içinde kaldığı Kaliforniya'yı ve Nevada'yı birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapatıldığı bildirildi. İtfaiye görevlilerinden bazıları yangını gördükleri en şiddetli yangın olarak tanımlıyor. Yangını durdurmak için 1300 itfaiye çalışanı görevlendirildi ancak kontrolden çıkan alevler... Bölgede ilerlemeye devam etti. Kaç evin kül olduğu henüz bilinmiyor. Yangında ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi ancak kayıplar olacağı ihtimaline karşı kurtarma köpekleri enkazda arama çalışmalarına katıldı. Yetkililer kaç evin yandığına dair bir açıklama yapmadı. Ancak yüzlerce evin alevler içinde kaldığı tahmin ediliyor bu felakette. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sivil toplum kuruluşlarını Çağırmadığı, sadece bürokratların ve balıkçı birliklerinin yer aldığı toplantının ardından çıkan tebliği de lüfer balığının avlanma boyu 20 santimetreden 18 santimetreye düşürdü. Bir kereye mahsus olmak üzere Marmara Denizi'nde 45 gün ışıkla avcılığa da izin verildi üstelik. Menis Alpa'nın hürriyette yayınlanan büyük balıkçıları kurtaracağız diye denizlerimizde lüfer kalmayacak başlıklı yazısına birlikte kulak verelim. Bir şekilde avlanmaya devam edersek birkaç yılda denizimizde lüfer balığının kalmayacağı 2009'da yapılan bir araştırmayla ortaya konmuştu. O dönemde lüfer 14 santim boyda avlanıyordu. Yani balık bir kez bile üremeye fırsat bulamadan biz onu telef etmiş oluyorduk. Oysa sürdürülebilirdiğin yolu bir canlıyı en az bir kez üremesi için izin vermekten geçiyor. Biz lüferi 14 santimken avlayarak... Onun yok oluşuna kapı açıyorduk. Biz denizlerinde stok araştırması yapmamış, denizlerinde ne kadar balığı olduğunu bilmeyen bir ülkeyiz. Yine de balık avı rakamı üzerinden lüferde çöküş olduğunu görüyorduk. O dönemde bir yandan Greenpeace, bir yandan Slow Food fikir sahibi damaklar lüferdeki tehlikeyi görerek bir kampanya başlattılar. Slow Food İstanbul'daki lokantalarda 24 santimin altında lüfer satmamaları için bir işbirliği gitti. Hale baskın yapıldı, balıklar ölçüldü, kamuoyunda Çinekop Yavru Lüfer olduğu kavrayışı oturtuldu ve Lüfer'in avlanma boyunun yükseltilmesi talep edildi. 2012'de Lüfer'in avlanma boyu 14 santimden 20 santime çıkarıldı. Hükümet korumacı bir politikaya niyet etmişti. Aynı zamanda sivil inisiyatiflerle diyalog anlamına geliyordu bu. Dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker bir araştırma yaptıracaklarını ve avlanma boyunun daha da yükselebileceğini söylemişti. Slow Food fikir sahibi damaklar bu süre içerisinde denetime ağırlık verdi. Alo 174 gıda hattı aracılığıyla 20 santimin altında lüfer gördükleri her yeri şikayet etmeye başladılar. 2014-2015 Ayadon fırtınası ertesindeki ki balıkçı takviminde bu fırtına Haliççe bekleyen son balığı yerinden çıkarıp Adalar bölgesine götürür. Gırgır balıkçıları Adalar bölgesini talan etti. Bu bölgede gırgır balıkçılığı yasak olmasına rağmen devlet yasayı uygulamadı. Belli ki niyet gırgır balıkçılarını iflastan korumaktı. Bu olayların ertesinde 2016 tebliğ içinde STK'lar istişare toplantısına davet edilmedi. Toplantıya sadece bürokratlar ve balıkçı birlikleri katıldı. Toplantıda ekolojinin sözcüsü kimse yoktu. Bu arada bakan değişmiş, alt kadrolarda değişiklikler olmuştu derken geçtiğimiz hafta yeni tebliğ çıktı. Lüfer'deki çöküş göz ardı edilerek avlanma boyu 20 santimden 18 santime düşürdü. Bu yetmezmiş gibi bir kereye mahsus olmak üzere Marmara'da 45 gün ışıkla avcılığa izin verildi. Işıkla balığı yolundan çevirip ağla sarmak katliam gibi bir şey. Denizde tüp patlatıp balık yakalamaktan farkı yok. Balık fazlalığımız olmadığına göre belli ki bu izin büyük balıkçılar para kazansın diye çıktı. Bir gırgır teknesinin denize açılabilmesi için reisin Ağustos'ta harcaması gereken miktar 200 bin lira. Hepsi borç harç içinde. Slow Food fikir sahibi damaklardan. Defne Koryurek diyor ki dünya denizlerindeki ticari balıkların 2050 itibariyle kalmayacağı konuşuluyor. Bu bilgiye sahip olup da ekolojik koridorları, kuluşkahane gibi çalışan iç denizleri korumamak bir ülkenin kendi bacağına değil beynine sıkması gibi bir şey. Yapılması gerekenler belli. Ekolojik koridor olan İstanbul Boğazı'nda olta harici avcılık yapılmamalı. Adalar bölgesi öncelikli koruma alanı ilan edilmeli. Bir kuluçkahane olan Marmara'da av baskısı azaltılıp sadece 20 metrenin altında teknelerin çalışmasına izin verilmeli. Lüfer'de avlanma boyu 27 santime çıkarılmalı. Işıkla avcılığa hiçbir koşulda izin verilmemeli. Aksi takdirde şimdi biz nasıl çocukluğumuzun kofanasını tezgahlarda göremiyorsak Lüfer'de çocuklarımız için nostaljik bir balığa dönüşecek. Sadece denizlerimiz, balıklarımız ve biz değil. Günü kurtarmaya çalışan büyük balıkçılar da uzun vadede ciddi zararlar görecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.